Ağabey Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. İlazi Aziz İslam'a ve ve Adal Şirk'e ve Mushrik'in. Ve Salat ve Selam'u Aleyh Rasul'ün. İlazi Ürşele Bidini Hakk'ı Yüzhira ve Aleyh Dini Kulli. Ve Loukeriha Alkafir'ün. Ve Loukeriha Mushrik'ün. Ve Loukeriha Demokrat'ün. Ama بعد. En son ahlakla ilgili derslerimizde kalpten bahsetmiştik. Biraz ara girdiğinden dolayı bir toparlayalım önce konuyu kalpten bahsetmiştik. Kalbin vücuttaki etkisine bahsetmiştik. Kalbin bedene, insanın gidişatına etkisinden bahsetmiştik. Ve demiştik aynı zamanda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi, şu hadisi bizim dersimizde esastır. Ona göre devam ediyoruz. İşte cesette bir et parçası vardır. O düzelirse bütün ceset de düzelir. O bozulursa bütün ceset de bozulur. Dikkat ediniz ki o da kalptir. Şimdi demiştik ki tabii bu kalbin düzelebilmesi için, cesedin düzelebilmesi için, insanın gidişatının düzelebilmesi için kalbin düzgün olması lazım. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yolu belirlemiş. Kalbin de güzelleşebilmesi için bir takım ameller ve bir takım yaptırımlarla bu kalbi terbiye etmek lazım ki kalp düzelsin. Yoksa demiştik Allah azze ve celle yaratılış itibariyle insanın fıtratına fe elhemaha fujuraha ve takwaha. Hem fucur vardır insanda, insanın yaratılışında hem de takva vardır. Öyle değil mi? Siz bunu bir takım güzel amellerle, takva yönünü ön plana çıkarırsanız kalp düzelir ve kalbin istikametiyle beraber vücut da, vücudun istikametiyle insanın gidişatı da düzelir. Yok eğer bunu işte fucur ve fıska açığa çıkaracak amellerle desteklerseniz o zaman da ne olacaktır? O zaman da kalp kötüye gidecektir, kalbin kötüye gitmesiyle beraber beden de kötüye gidecektir. Ondan sonra işte bir takım amellerden ve her şeyin başı esası, amelin kabul şartı olan e, ihlastan bahsettik. Daha sonra kalbin kısımlarından ve hangi hangi kısma kendimizi oturtabiliriz. Ondan bahsettik kalbin 3 kısmı olduğundan sağlam kalp e, hastalıklı kalp Bir de aynı zamanda kafirin kalbi ölü kalpten bahsettik. Daha sonra da bu defa dil dedik. Yani dilin İslam'daki öneminden bahsettik. Bazı hadisler okuduk. Peygamberimizin kurtuluş dediğinden yerinde kullanılırsa insana işte bir ecir avcısı olacağından, yerinde kullanılmazsa insanı helaka götürüp yetmiş mevsim boyunca cehennemin dibine götüreceğinden bu konuda hadisleri zikrettik ve dedi ki dilin kalbe ciddi manada etkisi var. Dille yapılan bazı ameller kalbin aydınlanmasında, nurlanmasında ciddi manada etkisi var. Neden bahsettik? zikirden bahsettik, Kur'an okumadan bahsettik. Öyle değil mi? Kur'an okumadan nasıl faydalanabileceğimiz ve benzeri konuya taalluk eden meseleleri zikrettik. Bugün de Allah izin verirse, yine dilin kalbe ciddi manada etkisi olan, amellerden bir tanesi olan duadan bahsedeceğiz. Şimdi e, dua, Allah duanın tanımını önce yaparsak. Dua nedir? İnsanın acziyetiyle, insanın fakriyle beraber Allah Azze ve Celle'den ihtiyacını dilemesidir. İnsanın acziyetiyle beraber Aynı zamanda insanın fakrını, zilletini açığa çıkararaktan, Allah azze ve celle'den talebini, ihtiyacını istemesidir. Şimdi dua iki kısımdır. Dua iki kısmı ayrılır konuya girmeden önce. Bir insanın diliyle yaptığı dua vardır. Buna biz e, lisan kal ile yapılan dua diyoruz. İnsanın diliyle yapmış olduğu dua. Bir de insanın bedeniyle, içinde bulunduğu durumla, sergilemiş olduğu tavırla, Allah'a veciz eden bir şeyler istemesi vardır. Buna da işte duaül hal diyoruz veya lisanül hal diyoruz. İnsanın hal diliyle, içinde bulunduğu dille Allah'a veciz eden bir şeyler istemesi. Hangi dua olursa olsun Allah'a veciz eden Kur'an-ı Kerim'de insanları duaya çağırdığını hepimiz biliyoruz. Ve iza sa'aleki ibadi anni fenni qareeb ugibu da'veted da'i iza da'an. kullarım beni sana soracak olurlarsa ben onlara yakınım, dua edenin duasına ne yaparım, icabet ederim. Bu ayeti zaten zikretmiştik. Ayriyeten Allah azze ve celle ayet kelimesi diyor ki, Wa qala Rabbihumu du'uni estejiblekum. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin ki. Ben sizin duanıza icabet edeyim. İnne ladin yestekbiruna an ibadeti benim ibadetimden yüz çevirenler sayad kulu cehenneme dahirin cehenneme alçaltılmış bir vaziyette cehenneme gireceklerdir diyor. Ve Allah Azze ve burada ibadet, dua'ya ibadet diyor. Yani ilk birinci ayetin birinci kısmında dua, ikinci kısmında ise ibadet ismini kullanıyor ve şu hadisi de zikretmiştik. İşte normal ibni Beşir Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bu ayeti okuduktan sonra el-dua'u huwa ibade Du'a ibadetin ta kendisidir dediğini biliyoruz. E zaten biz ne için yaratılmıştık? Bizim yaratılış gayemiz Allah azze ve celle ibadet etmekti. Dua Kur'an-ı Kerim'de ibadetin en açık şekillerinden bir tanesidir. Sadece Allah'a yapılması gerekir. O zaman Allah'a olan kulluğumuz ve ibadetimiz gereği duanın bizimle beraber ister dilimizle ister içinde bulunduğumuz hal ile Allah'tan talebimizin, ubudiyetimizin gereği sürekli olması gerekir ve bazı ameller vardır. Allah azze ve celle faziletinden bahseder bir de bazı ameli dolaylı olarak amele insanı teşvik eder. Bir de bazı ameller vardır. Allah Azze ve Celle direkt insanlardan bunu yapmalarını ister. İşte dua bunlardan biridir. Hani Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Ben de sizin duanıza ne yapayım? Ben de sizin duanıza icabet edeyim. Şimdi dua İslam dininde bu kadar önemli yani İslam dinindeki yeri duanın bayağı bir önemli. Hiçbir şey olmasaydı sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duanın ibadetin ta kendisi olduğunu söylemesi bile duanın ehemmiyeti ve önemini anlamamız için bizim için yeterliydi. Bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'den dua, dua yapabilmesi için sürekli bu ibadeti yerine getirebilmesi için ve bununla iççe olabilmesi için önce duaya iten bazı etkenleri bilmesi lazım. Yani bazı meseleler var, bazı noktalar var. Kişi bu noktalara bilirse bunlar insanı dua etmeye, dua yapmaya itecektir. Bunlardan bir tanesi de Allah azze ve celle'yi tanımadır. Allah azze ve celle'yi hakkıyla tanımayan bir insan, Allah azze ve celle'yi isim ve sıfatlarıyla kendini Kur'an ve sünnette tanıttığı şekilde tanıyamayan bir insan hakkıyla, hakkıyla Allah azze ve celle'ye dua edemeyecektir. Bunların en başında da genel olarak Allah azze ve celle'nin mülkünü iyi bilmek. Allah azze ve celle'nin mülkü nedir? Allah Azze ve malik oluşu ne şekilde işler? Bir Müslüman hayatında şu olursa: Kulillahum memlilik el mülk, tu'til mülk ementşe ve tenzi el mülk emin De Deki, ey mülkün sahibi olan Rabbim, sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırsın. Bu itikatlı olan bir Müslüman, her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, hatta her şeyin Allah'ın elinde olmasını bir yana bırakın: Emme yemlikussem awel absar. Yani işitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran, bunun mülkiyetinin maliki olan kimdir diye Allah diyor müşriklere sor. Yani sadece kainattaki görünebilen mülk değil. Aynı zamanda görünmeyen ve duygu dediğimiz şeylerin bile sahibi kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Böyle bir mülkü vardır. Peki mülkünün yani onun sahip olduğunun değeri ve kıymeti nedir? مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَتْ ve عِنْدَ اللّٰهِ sizin yanınızda olan yok olmaya mahkumdur. Sizin yanınızda olan bir gün bitecektir. Fanidir. Fakat Allah'ın yanında olan baki'dir. Allah'ın yanında olan bitmez. Bu şekilde Allah azze ve tanıyan bir Müslüman, Allah azze ve celle'nin mülkünün, ehemmiyetini, mülkünün büyüklüğünü bilen bir Müslümanın dua etmesi daha da kolaylaşacaktır. Çünkü şunu bilecektir ki Allah azze ve celle'nin öyle bir mülkü vardır ve öyle bir emri vardır ki yani öyle bir kudreti vardır ki bir şeye ol dediği anda olur verir. Ona zor gelen, ona ağır olan hiçbir şey yoktur. Bu anlayışta olan bir Müslüman en küçük bir sıkıntısında hemen neyi hatırlayacaktır? Mülkün sahibi olan Allah kudretinde hiçbir isteğin kendisini aciz bırakmayacağı. Allah bu da insanı yapacaktır. Bu da insanı otomatikmen e, duaya teşvik edecektir. Aynı zamanda Müslümanın şu noktayı bilmesi, Kur'an ve sünnetten Allah azze ve celle'nin duadan hoşlandığını bilmesi yani Allah'ın duadan hoşlandığını bilince insan bu insanı otomatikmen ne yapıyor? Bu insanı otomatikmen duaya itiyor. Hatta Peygamberimiz diyor innehu men lem yeselillah yaghdab alayhi. Kim Allahu Zevcelle'den istemezse Allahu Zevcelle ona kızar diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın böyle bir hadisi var. Sebebi nedir? Çünkü dua edildiği zaman ve Allah bu duaya icabet ettiği zaman Allah'ın birçok sıfatı tezahür ediyor. Mesela Allah'tan af dilediğiniz zaman, Allah size affettiği zaman çokça affeden sıfatı. Rahmetine sıkındığınız zaman bunu kabul ettiği zaman rahmet sıfatı. Ahirette kendisinden kurtuluşu dilediğiniz zaman size kurtuluşu nasip edecekse eğer rahim sıfatı. Rızık istediğiniz zaman rızkı verecekse rezzak sıfatı. Ve daha aklınıza gelebilecek tüm. işte. Bugün Müslümanların içinde bulunduğu halden dolayı Allah'tan işte kafirleri kahretmesini, onları perişan etmesini istediğiniz zaman Allah Azze ve Celle de bunu yerine getirdiği zaman kahhar sıfatı, kahreden sıfatı. Bunlar hepsi Allah'ın sıfatları ne yapıyor? Allah'ın sıfatları tezahür ediyor, ortaya çıkıyor böyle olduğundan dolayı da dua Allah'ın bütün sıfatlarını açığa çıkardığı için ve kainatta görünür hale getirdiğinden dolayı Allah azze ve celle duadan ne yapar? Allah azze ve celle duadan hoşlanır. Hatta duadan hoşlanması bir yana peygamber amresulatu vesselam belirttiği gibi dua etmeyene de ne yapar? Dua etmeyene de kızar. Zaten yani yeryüzündeki en büyük daha önce de söylemiştim. Cahiliyenin en belirgin şeklinden bir tanesi kişilerin Allah'ı kullara kıyas edip ona göre amel etmeleridir. Yani mesela demiştik ki nasıl ki bir insan işte dua edeceği zaman Allah azze ve celle ile arasına bazı vasıtalar koyar. Hani der ki şöyle düşünür. İnsan dünyalık bir işini bir müdürle halledeceği zaman mutlaka arada bir aracının olması lazım ki müdür işte sana öncelik tanısın. Allah azze ve de bu kıyası yaparaktan duaya aracı kılmak. Veyahut da insanın hani insanlardan çok istediğin zaman bıkkınlık verirsin insanları bıktırırsın. Allah azze ve celle'den de çok istememe. İşte kulu Allah'a kula kıyas edip de veya kendi dar olan, sınırlı olan aklımızla Allah'a zebecelle nin işlerini anlamaya çalışınca ve bunu da Allah az zebecelle Kur'an-ı Kerim'de Allah hakkındaki bu tip yanlış zanlara Allah ne diyordu? Zannel cahiliye. Cahiliyenin zannı diye Allah az bunu isimlendiriyor. Hatta şairin biri e, bir şiirinde diyor ki "Latas el beni ademe haceten veselillah ellezî ebvâbuhu lâ tuhcebe." Beni Adem'den bir şey isteme diyor. Eğer bir şey isteyeceksen kapıları hiç kapanmayan, sürekli kapıları açık olan Allah Azze ve Celle'den bir şeyler iste. Allah'u yagdebu in tarakta sualahu ve in seelte beni Adem'e bu. Sen Allah'ın Allah'tan istemeyi terk edersen Allah Azze ve Celle buna kızar. Fakat insanoğlu tam bunun İnsan oğlundan istediğin zaman insanoğlu istemeye kızar. Allah da istemeyi terk etmeye ne yapar? İstemeyi terk etmeye kızar. Demek ki duaya iten sebeplerden bir tanesi insanın Allah'ı tanıması, Allah tanımaz da mülkünü ve bu mülkünde istediği gibi tasarruf etme yetkisini, bundan mutlak e, hiç sınırsız olduğunu bilmek insanı duaya itecektir. Aynı zamanda Allah azizlerin duadan hoşlandığını ve duayı bizden talep ettiğini bilmek de bu da Müslümana ne yapacaktır? Bu da Müslümana Müslümanı duaya teşvik edecektir. Bunun yanında yine şu anlayış, şu bilinç Allah azizlerin duaları kesinlikle karşılıksız bırakmadı. Allah azizlerin dualara mutlaka bir şekilde icabet ettiği bu bilinçte olan bir Müslüman üçüncü madde olaraktan, bu Müslüman da Allah azze ve celleden istemeden hiçbir zaman geri kalmayacaktır. Çünkü öyle bir Rabb'i var ki istenildiği zaman hiçbir şekilde geri çevirmez. Peygamber aleyhisselatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki: İnnallah hayün kerim. Allah haydır, diridir ve kerimdir, çok cömerttir. Yestahi iza rafa al raju yadehi en yarudhu ma sifran khaibateyn. Allah azze ve celle diridir ve cömerttir. Bir kul ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman onları karşılıksız bir şekilde geri döndermekten haya eder diyor Allah Azze ve Celle. O kadar cömerttir ki kul elini kaldırıp istediği zaman, Ya Rabbi bana şöyle bir bir şey istediği zaman, hacetini dile getirdiği zaman Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle utanır, yani haya eder, utanır demeyelim, yani haya eder ki o kulun ellerini boş bir şekilde çevirmeye. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki, kul eğer bir dua ederse ve bu duanın içerisinde bir günah veyahut da akraba bağlarını koparma yoksa, Allah Azze ve Celle bunun karşılığını mutlaka verecektir. Yani eğer kul duasında haram yoksa veyahut işte akraba bağlarını koparma gibi bir dua yoksa Allah bunun karşılığını üç şekilden birinde bir şekilde verecektir. Yani Üç, üç şeyle verir Allah. Ya istediği duanın karşılığını verir, ya ondan bir musibeti, bir belayı def eder, veyahut da Allah Azze ve Celle istediğinden daha hayırlısını kıyamette onun için saklar. Yani hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle müslüman olan bir insanın yapmış olduğu duayı geri çevirmiyor. Eğer işin içinde günah yoksa, Allah'ın razı olacağı bir şey isteniyorsa, ya hemen karşılığını verir, bu zaten en güzel olanıdır, veyahut bir belayı bir musibeti defeder veyahut da ne yapar veyahut da Allah ve ahirete daha güzelini verir. Şimdi bu bilinçte olan bir müslüman, Allah'ın duaları kesinlikle karşılıksız bırakmadığını düşünen bir müslüman, Hiçbir zaman duasında acele etmeyecektir ve sürekli Allah'dan isteyecektir. Çünkü şunu biliyor ki istediği zaman bir şekilde karşılığını alacak. Yani ağızdan çıkanlar hiçbir şekilde boşa gitmeyecek. Hatta Resulullah Vesselam başka bir hadiste diyor ki Kul, kendi kardeşi için dua ederse, melekler de onun için dua eder. Allah'ım aynısını sen de ona nasip eyle diye. Yani mesela ben sizden biriniz için dua ediyorum. Meleklerin o kadar hoşuna gidiyor ki onlar da Allah'ın aynısını bana vermesini Allah'tan diliyorlar. Yani ne başkası için ne kendiniz için yaptığınız dua hiçbir şekilde ne yapmıyor, hiçbir şekilde boşa gitmiyor. Sadece bizim üzerimize düşen nedir? Sadece bizim üzerimize düşen bu maddeleri sürekli düşünerekten ve özellikle yani bu bir özet olarak sunumdu. Allah azze ve celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanıdıktan sonra emin olun duanızın akışı çok değişecektir. Birinci nokta yani Allah azze ve celle'yi kendi isim ve sıfatlarıyla çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buna irşat ediyor. Velillahi'l esmaül hüsna <gülüyor> fed'ûhu biha. Allah'ın güzel isimleri vardır. O güzel isimlerle Allah azze ve celle'ye dua edin diye Allah azze ve celle'nin bizden talep ettiği nedir? Bizden talep ettiği nokta budur. İkinci nokta Allah'ı en güzel tanıyan Hangi kelimelerin onun en çok hoşuna gideceğini bilen Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan mehsur olan dualar vardır. Yani peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yapmış olduğu dualar vardır. Bu duaları kişi güzelce ezberler, manalarını idrak edip bir de alimlerin mesela bu dualar hakkında yapmış oldukları yorumları eğer okursa emin olun duasındaki gidişat, duasındaki şekil çok daha farklı olacaktır. Bir Rabbi tanımış olacak. Ya yani ne isteyeceğini çok iyi bileceksin. Şimdi mesela diyelim <gülüyor> Tabi Allah için meselenin en yücesi vardır, siz bir insan vardır karşınızda, bir insanla bir ilişkiniz vardır mesela, bu ilişkinizi hallederken misal diyelim ki birimiz diğerimize diyoruz ki ya falan kesin şöyle bir mesela huyu vardır veya şöyle bir sıfatı vardır, şu şekilde konuşursan emin ol ikna olur. Yani şu yolla gidersen emin ol ki ne olur diye. Bu neden geçiyor? Karşıdakini ikna etmen. Onun işte beğenisini, kabulünü celbetmenin yolu neden geçer? Onun sıfatlarını iyi tanımadan geçer. Tevvelillahi'l-meselü'l-a'la. Allah için en büyük örnek, en yüce örnek Allah'ındır. Allah azze ve celle de bize kendini Kur'an-ı isim ve sıfatlarıyla tanıtıyor. İsim ve sıfatlarını bilen bir insan neyin onun rahmetini celp edip, neyin onun gazabına düşer edeceğini çok iyi bilir ve dualarına bu şekilde yön verir. Ve bizim anlamamız her halükarda kısıtlıdır Allah'ı tanımamız. Bir de bunun yanında yani alemlerin Rabbini en iyi tanıyan ve onun elçisi olan bir peygamber var. Bunun yapmış olduğu aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu dualar var. Kişi bu duaları elde etmeye çalışır ve bu dualarla Allah'a yaklaşmaya çalışırsa bu da duaların kabulünde ve neyi nerede isteyeceğimizi bilmede çok daha faziletli olacaktır. Bunun yanında yani bu anlayışla dua eden bir kul. Bir de şunu bilmemiz lazım. Allahuze vecelle bizden dua isterken, dua edin derken bana bir de Kur'an-ı Kerim'de bazı işaretlerle ve sünnette Peygamber Aleyhissalatu vesselam duanın et, kabul olması için bazı etkenlerden bahsediyorlar. Yani bazı maddeler vardır, bazı noktalar vardır. Kişi bunları gözetirse duası kabul olur. Aynı zamanda bazı maddeler de vardır, bazı noktalar vardır. Kişi bunları gözetmeden dua ederse, ne kadar dua ederse etsin, yapmış olduğu dua boşa gidecektir. Yapmış olduğu dua kesinlikle kabul olmayacaktır. Birinci nokta, yani duanın kabul olmasına, yaptığımız duaların kabul olmasına etkili sebeplerden bir tanesi, duada insanın cezmedip, yani böyle kesin bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceğine, bu duayı kabul edeceğine inanaraktan dua etmesi kişinin duasının kabul olmasında nedir? Kişinin duasında kabul olmasında etkendir. Allah Azze ve Celle zaten ilk başta yani yakinen bunu bilmek. Allah Azze ve Celle diyor vakale Rabbu kumuda oni estejible Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Size ne yapayım? Size icabet edeyim. Bu bir ayet. Yeryüzünde imam olan insanların özelliklerinden biri de nedir? Allah nasıl açıklıyor? bi ayatina yuqinun. Onlar bizim ayetlerimize yakın derecesinde iman ederlerdi. Bir kişinin dualarının kabul olabilmesi için ha, Rabbim bana dedi ki dua et, sana bir şekilde icabet edeyim. O zaman nedir? Ben Rabbimin ayetine yakinen iman ediyorum ve elini kaldırdığı zaman veya dua ettiği zaman benim Rabbim mutlaka bana icabet edecektir. Zaten direkt dua boşa gitmez. Yani dua edebilmen için önce bu anlayışta olman lazım. Üç şeyden bir şekilde Allah sana karşılık vererektir. Peygamber vesselam da diyor ki لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اِذَا دَعَىٰ اللّٰهُمَّ اَغْفِرْلِي اِنْ شِئْتَ Sizden biri dua ettiği zaman Allah'ım istersen beni affet demesin. Yani sizden biri dua ettiği zaman Allah'ım istersen beni affet demesin. İstediği meselede azimli olsun diyor, ısrarcı olsun. Yani böyle ısrarla azimli bir şekilde istediğini istesin. Çünkü Allah'a zorlayan yoktur. Allah'ı ikrah altında tutan bir şey yoktur. Onun için istediğiniz zaman ne yapınız? Meselede azimli olunuz. Yani, inş, yani istersen böyle olursa diyor Allah'ım bunu yap. Çünkü peygamberin duaları genelde bize affet. Bak hep yani hep böyle bize affet, bizi kurtar, bize yardım et. Hep böyle yakın ve kesinlik ifade eden cümlelerle. Bu şekilde dua etmek ne yapacaktır? Bu şekilde dua etmek faydalı olacaktır. Aynı şekilde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam yine hadis-i şerifte diyor ki eee ud'ullaha ve entum muqinun bil icabe. Allah'a dua ettiğiniz zaman öyle bir dua edin ki yani Allah'ın icabet edeceğini, kabul edeceğine yakın derecesine inanarak Allah azze ve dua edin. Çünkü diyor Allah azze ve celle insanın gafil bir şekilde yaptığı duayı kabul etmez. Yani Allah azze ve celle insanın gafil bir şekilde yaptığı duayı kabul etmez. Böyle düşünerek Allah bunu kabul edecek diyerek yapılan dua makbuldür. Fakat böyle gafil bir dua burada çok önemli bir nokta var. Hepimize alakadar eden bir nokta. Şimdi sürekli dua, eden, dua ettiğimiz zaman dualarımız kalıplaşmaya başlıyor. Yani içinde olduğumuz dualar kalıplaşmış hale gelmeye başlıyor. Bu defa kalıplaşınca da dualar, işte mesela diyelim adamın duası var. Mesela soruyorsun, ne dua ettin diyorsun? Vallahi bilmiyorum de Allah bize dünyada ahirete iyilik ver falan. Hep aynı şeyleri tekrar ediyor adam. Şimdi belli bir süre geçtikten sonra, Aynı şeylerin tekrarı insanı gafilleştirmeye başlıyor. Artık adam hem dua ediyor hem de başka bir şey düşünüyor mesela. Çünkü artık duanın şeyi kalmıyor. Duanın bir esprisi kalmayınca çünkü manalarında sen yaşamıyorsun artık. Yani düşüncende de duanın manalarını yaşamadığından. Ve bunu düşünmüyoruz. Öyle bir Rabbim var işte kesin bana verecek, işte o beni duaya çağırıyor, ben ona icabet ettim, o da bana icabet edecek bir böyle dua etmek var. Allah'ın isim ve sıfatlarını yani beni affet deyince işte çok affeden rahmet sıfatını düşünerek dua etmek var. Bir de işte hem birazdan işte çıkacağım, işe gideceğim, şöyle yapacağım veya işte şu otobüsten inseydim diyerekten yapılan dua var. Peygamber bu duanın kabul olmayacağını söylüyor. Ve bunun genel sebebi de duaların kalıplaşıp insanın duanın manalarından uzaklaştığı zaman da ne yapmasıdır? Duanın manalarından uzaklaştığı zaman da gafil bir şekilde yaptığı duadır. Hatta yani duada o kadar yakın derecesinde olmanız lazım ki yani şeyin dediği gibi Süfyan İmam Süfyan'ın dediği gibi sizden biri diyor dua ederken Kesinlikle şeye düşmesin, umutsuzluğa düşmesin. Allah lanetli şeytanın duasını dahi kabul etmiştir. قَالَ فَاَنْزِرْنِي لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُزَّلِينَ Şeytan dedi ki Allah'ım beni işte ertele kıyamete kadar Allah sen kendisine mühlet verirler. Bana mühlet ver, sen kendisine mühlet verilenlerdensin. Şeytan dahi elini kaldırdığı zaman Rabbi deyip de Allah'tan dua istediği zaman veya Allah'tan bir şey istediğinde Allah bunun karşılığını veriyorsa biz Müslümanlar olarak buna kat kat daha neyiz? Kat kat daha evlayız. Ve Allah'ın icabet edeceğini bilmek de bizim için daha şeydir. Bizim için daha kat kat. Aynı zamanda nedir? Aynı zamanda evladır. Demek ki duaya, duanın kabul olmasına etki edecek sebep etkenlerden bir tanesi. yakın derecesinde Allah'ın bunu kabul edeceğini, duanın boşa gitmediğini ne yapmaktır bilmektir. Ve şu noktayı gerçekten çok üzerinde düşünün biraz yapmış olduğumuz dualar kalıplaşınca manalarından uzaklaşıyoruz. Gafillerin duasına dönüyor. Bu defa e gafilin duasını veyahut da umursamayanın duasını da Allah azze ve celle ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Aynı şekilde <gülüyor> Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bize duada ısrarcı olmamızı ve acele etmememizi ve bunun duanın kabul olmasında etkili olduğundan bahsediyor. Yani duada acele etmeme. Zaten İslam'ın genel esaslarından bir tanesi nedir? Sabreden kullar sabreden kulların övülmesi, sabreden kulların yeryüzünde imam olması, Allah'ın sabredenlerle beraber olması, Allah'ın sabredenleri sevmesi. Bunlar tabi hep ayetlerden alınma cümleler. Bunlar İslam'ın esaslarından bir tanesidir. Sabırla yapılan işin sonu her zaman nedir? Sonu her zaman berekettir. Şimdi Peygamber Vesselam hadis-i şerifte yani acele etmemeyle illi Peygamberimiz diyor, يُستجابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ Sizden biri acele etmediği müddetçe onun duasına icabet edilir. Sizden biri acele etmediği müddetçe onun duasına ne yapılır? İcabet edilir. Peki insanın acele etmesi nedir? Yani duada acelecilik nedir? Peygamber onu da açıklıyor. Yakulu daudu felem yustecab li. Dua ettim duam kabul olmadı. Dua ettim duam kabul olmadı. Dua ettim duam kabul olmadı. İşte Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki bu yani bu anlayış acelecilik budur. Dua ettim kabul oluyor. ediyorum ediyorum kabul olmuyor. Herhalde bunda bir hayır yok. Yani ve Allah vermiyor. Mutlaka bunda bir hayır vardır da vermiyor. Bu da şeytanın sağdan yaklaşması işte. Bak sen istedin, Allah vermedi demek ki bunda bir şey yok. Bunda bir hayır yok. Oradan Müslüman sünnetle kuşanmış bir Müslüman hemen ne diyecek? Allah vermese de mutlaka bana bir belayı def ediyor veya bana bir karşılığını verecek kıyamete. Yani duan boşuna gitmiyor sonuçta. Bir hayır yok, Allah vermedi. İslam'da böyle bir anlayış nedir? İslam'da böyle bir anlayış söz konusu değildir. Vesahihabe Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın duasından bahsederken kana Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "İza daa daa salasa" Ve s ala, s ala s ala Peygamberimiz dua ettiğinde üç defa dua ederdi. istediğinde Allah'tan üç defa isterdi. Yani mesela bir duada ısrarcılık budur işte. Yani duada acele etmeden ve duada ısrarcı olmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı budur. Üç defa. Yani beni affet de geçme. Beni affet, beni affet, beni affet diye üstüne basarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne yapmasıdır? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yapmazlar. Aynı şekilde Peygamber Aleyhissalatu mesela şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir olay düşünün. Bir insana tabii bir dua daha var. E, ısrarla ilgili. Elihu fi'd-dua diye duada ısrarcı olunuz diye. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Allahu alem bu bunun senedinin de zayıflık olduğuna dair bir şey hatırlıyorum. Yani duada ısrarcı olunuz. Yalnız mesela bir örnek verelim. Bedir gününde Peygamber Aleyhissalatu vesselam Allahu azze ve celle'ye dua ediyor. Hani eğer sen şey yapmazsan bu yeryüzünde sana ibadet edecek bir topluluk kalmaz diye. Orada Ebubekir radıyallahu anhın gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği bir söz var. Biliyor musunuz? Hasbukaya Rasulallah diyor. Yeter artık. Kad elhahte ala Rabbike. Rabbin'e karşı çok ısrarcı oldun. Hatta bazı rivayetlerde elini o kadar kaldırdı ki ridası düştü diye. O şekilde Peygamberimizin bir duası var. Yani düşünün. Allah ona yardım edeceğini vaad etmesine rağmen, yardım edeceğini söylemesine rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar ısrarcı bir şekilde Allah'a Azze ve Celle'den dua istemesi var. Ve yine birinci noktaya dönüyoruz. Yani peygamberin fiili olarak söylüyorum bunu. Çıktığı zaman da öyle bir ayet okuyor ki, kesin Allah'ın yardım edeceğine yakın derecesine inanıyor. سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ dubur Diyor ki o topluluk yenilecektir ve geri arkalarına dönüp kaçacaktır. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ Onların varadığı yani şeyleri, mi'atları şeydir. E, kıyamettir, kıyamet daha acıdır ve daha kötüdür diye onlar için peygamber aleyat Vesselam bu daha yokuyor bakın. demek duada ısracı olmak, acele etmemek çokça istemek insanın yakinine şey yapmaz yakini hani ya şeytan şimdi sağdan yaklaşacak ya mutlaka yaklaşır bir taraftan. İşte ya bak sen tam iyi böyle dua ediyorsun hani Allahın. Ee, kudretinden şüphe mi var? Ne bu kadar istiyorsun yani? Zaten verecek olsa verir demek ki vermiyor gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle yapmıyor. Ridası düşene kadar dua eden bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve duasını bitirip çıktığı zaman yerinden de öyle bir ayet okuyor ki onlar yenilecekler ve arkalarını dönüp kaçacaklar diye. Bir de bu ayet kelimeyi ne yapıyor, bir de bu ayet kelimeyi okuyor. Bu da nedir bize fiili sünnetten güzel bir örnektir. Zaten dua eden ve duasına işte icabet olunmadı diye duayı terk eden, acele eden veya duada ısrar etmeyen bir insan sanki böyle lisan-ı haliyle içinde bulunduğu halle şöyle bir söylemi vardır. Yani ben üstüme düşeni yaptım, Allah üstüne düşeni yapmadı. Hani ben dua ettim, benim üzerime düşen dua etmekti. Allah'ın da bana icabet etmesi gerekiyor. Bu Allah'a ittihamdır. Öyle değil mi? Cahiliye zanlıdır. E Allah sana diyor ki şimdi yani bana dua et icabet edeyim. E ben dua ettim? E Allah Azze ve Celle de bana icabet etmedi. Demek ki ben üstüme tabii. Böyle demez kimse. Yani lisan-ı haliyle insanın içinde bulunduğu hal nedir? Budur. Ve bu tür hayırlı amellerde dersin başında demiştik tekrar söylüyorum. Her zaman bunları düşünürken acaba şeytan bana nereden yaklaşır? Hani Allah'a söz vermişti. Bir şekil gelecek. Sağdan soldan, kuzeyden, güneyden, alttan, üstten bir şekilde gelecek. O zaman her zaman bu konuda şeytan bana nasıl yaklaşabilir diye sürekli müslümanın, Müslüman'ın ne olması lazım? Müslüman'ın böyle uyanık halde olması lazım. Bunun yanında yine duanın kabul olmasına etkili olacak etkenlerden bir tanesi de nedir? İcabet vakitlerini seçmek. Yine Allah azze ve celle'nin ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı noktalara işaret ediyorlar. İcabet vakitleri vardır. Yani duanın kabul olacağı vakitler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi, diyelim işte hepimizin en çok gafil olduğu, hayatımızda hiç yerin olmadığı ve İslam toplumunu teşkil ederken, Allah'ın İslam toplumunu oluştururken, o tarihte eşi benzeri görülmemiş topluluğun terbiyesinde en esas olan nokta, beş vakit namazdan önce farz kılınan namazın vakti, gece namazı. Gecenin üçte birinde Allah Azze ve ne yapmak, gecenin son üçte birinde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: Yen zilü Rabbuna tabaraka ve Taala ila sâma'i dunya hina ybqa kulla leyleten hina ybqa Allah Azze ve Celle Rabbimiz her gece Dünyanın semasına gecenin son üçte biri kaldığında iner, nuzul eder. Tabi biliyorsunuz biz ehl sünnet olarak bunu olduğu gibi kabul ediyoruz. Yani Allah azze ve celle'nin inmesini kendi şanına yakışır bir şekilde Allah'ın semaya indiğini kabul ediyoruz. Keyfi dünde bilmiyoruz. Peki indiği zaman ne diyor Allah azze ve celle? Allah nida eder diyor, çağırır. Yok mudur benden af dileyen, ona istihbar eden, onu affedeyim. Yok mudur benden isteyen onun duasına icabet edeyim. Yok mudur benden talep eden onun talebinin karşılığını ona ne yapayım vereyim. Öyle bir Rab ki hem duaya çağırıyor, duayla yetinmezmiş gibi bir de gek yüzüne inip de Bizi çağırıyor, nida ediyor. Yok mudur? Hani var mı istiğfar isteyen istiyat? Bundan daha icabete yakışır bir vakit var mıdır insanın bu vakitte? İşte Allah Azze ve Celle tam nida ederken, yani düşünün Allah Azze ve Celle diyor yok mudur istiğfar dileyen ona istiğfar edeyim. Sen de tam o sırada estağfurullah çekiyorsun. Allah'ım beni affet. Yani nasıl ki? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifte diyor ya sizden birinin Fatihan'ın ardından amin demesiyle meleklerin amin demesi denk gelirse birbirine, hani onlar da amin diyorlar, kişinin günahları affolur. Bizim duamızla meleklerin duasının birbirine muvaffakat etmesi, bizim affımıza sebep oluyorsa, geçmiş günahlarımızın affına sebep oluyorsa, bizim duamızla meleklerin Rabbi olan Allah'ın duasının birbirine, nidasının birbirine muvaffakat etmesi, acaba ne olur? Allahu alem. Yani Allah'ın çağırdığı bu vakitte, Allah'a dua etmenin yeri nedir? Allah'a ye dua etmenin yeri başkadır. Aynı zamanda seher vakitleri. Yani seher vakitlerinde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek. Şimdi seher vakitleri için biliyorsunuz Allah Azze ve Celle mümin kulları Kur'an-ı Kerim'de överken ne diyor? Mustagfirine bil eshar. Onlar seher vakitlerinde ne yaparlar? Seher vakitlerinde istiğfar ederler. Yani Allah'tan af talep ederler. Burada ne zaman yaparlar? Seher vakitlerinde. Aynı zamanda biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın çocukları hata işlediklerini anladıkları zaman ve babalarına gelip de işte ey babacığım bizim için Allah'tan istiğfar dile dediği zaman babaları onlara ne diyor? Ben size seher vakti ben size istiğfar edeceğim diyor. لَا اَسْتَغْفِرَنَّ لَكُمْ Yani sizin için istiğfarda bulunacağım. Şimdi bazı alimler yani bu ayetin tefsirinde Yakub Aleyhisselam'ın seher vaktini kastettiğini yani o vakitte duaların kabul olduğundan dolayı seher vaktinde duayı kastettiğini söylüyorlar. Sadece bu da bir nedir? Sadece bir nakildir yani. Aynı zamanda Ramazan ayı. Yani geçirmiş olduğumuz Allah'ın rahmet kapılarının açıldığı, şeytanların bağlandığı, her gün Allah'ın ateşten birini azat ettiği, iman ve sabrını, ecrini Allah'tan bekleyerek namazı kılındığı zaman geçmiş günahların affolduğu, iman ve ecrini Allah'tan bekleyerek tutulan oruçların insanın işte günahların affolduğu, insanın Ramazan'a girip de eğer affolmadan çıkmışsa burnunu sürteceği, mübarek olan Kuran'ın kendisinde indirildiği bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin içinde bulunduğu Ramazan ayında yapılan dua. Bu kadar fazilet, istihbar, affetmen olduğu bir ay nedir? Aynı zamanda duaların kabul olduğu ve bereketin ayuka çıkmış olduğu bir aydır. Müslümanların bu ayı en güzel şekilde değerlendirmesi ve biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarından biri de Allah'ın bizi Ramazana ulaştır, Allah'ın bizi Ramazana ulaştır diye biz de Allah Azze ve Celle'den. Bu geçen Ramazan'dan daha hayırlı bir Ramazan geçirme temennisiyle bizi önümüzdeki Ramazana ulaştırmasını talep ediyoruz. Cuma günü yapılan dua. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor, cuma saatin cuma gününde öyle bir saat vardır ki hiçbir kul o vakitte Allah'tan istemez ki Allah mutlaka onun istediğini ona ne yapacaktır. Mutlaka onun istediğini ona verecektir diyor. Şimdi cuma gününde olan bu vakit hakkında 40 tane yakın görüş var. Yani işte hangi vakittir? İşte bayağı bir görüşler zikrediyorlar. İşte bazı rivayetlerde geliyor. imamın işte e, hutbeye ka kalkmasıyla işte oturması arasındaki vakittir. Zaten o sırada öyle bir adet de oluşmuş insanlar dua ediyorlar. E, kimisi işte ikindiden sonra güneş batana kadardır. Sahabeden bazılarının cuma günü ikindiden sonra oturup ta güneş batana kadar dua istiğfar ettiklerine dair bazı rivayetler var. Ama Allah alem bir de şöyle bir şey var. Nasıl ki Kadir Gecesi senenin içerisinde gizliyse Öyle değil mi? Nasıl ki işte efendim aynı şekilde Cuma günündeki o saat de Cuma, Cuma'nın içerisinde gizlidir. Ta ki Müslümanların bayramı olan o günde Sürekli Müslüman Allah Azze ve Celle ile irtibat halinde olsun. Yani Cuma gününü boş bir şekilde geçirmesin. Ve burada mesela bu dersten amel elde edeceğiz demiştik ya. Hepimiz programımıza şöyle bir şey koyabiliriz. Cuma günü kalktığımda her boş kaldığım anda zikir edeceğim. Ve zikrim de estağfirullah olsun. Allah'ım beni affet. Bir tanesi o vakte denk gelirse. Yani bir tane estağfirullah'ım o vakte denk gelirse. Allah Azze ve Celle beni ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle beni affedecektir diye. Aynı zamanda yine bizim... Ee, Hayatımızda böyle pek olmayan. işte efendim veyahut da yaşam şartlarının ağırlığından dolayı insanların yapamadığı meselelerden biri uzun uzun secde etmek. Yani hani sahabe Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın secdesini vasfederken öyle bir durdu ki diyor ben hani unuttu zannettim. Yani orada kaldı. Bir başkası diyor kafamı kaldırdım acaba bir şey oldu diye mi Peygamber Aleyhissalatu vesselama baktım. Böyle bir secdeye sahip olan Aleyhissalatu vesselam var. Şimdi ee, secde için Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki أَقْرَبْ مَا يَكُونِ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا فِي مِنَ الدُّعَةِ Kişinin Allah'a en yakın olduğu an, kişinin secde halinde olduğu andır. O anda duayı çoğaltınız diyor Peygamber Kişinin Allah'a en yakın olduğu an, secde halinde olduğu andır. O anda duayı çoğaltınız diyor. Şimdi bu anda, niye kişinin Allah'a en yakın olduğu andır? 1- Dinimizin esası olan, olmazsa dinin olmadığı namaz ibadetinin içerisindesiniz. Nokta 1- Nokta 2- Allah azze ve Celle zaten ayaktayken hamd etmişsiniz, onu övmüşsünüz, din gününün sahibi olduğunu itiraf etmişsiniz. Yani onun duaya kabul olması için gelecek etkenlerden biri Allah azze ve celle'den rahmetini zaten celbetmişsiniz. 2. Allah azze ve celle'ye secde ederek bütün zilletinizi, acziyetinizi, fakrınızı Allah azze ve celle'nin önünde sergilemişsiniz. İşte bak ben ey Rabbim, senin önündeyim. O kadar zayıfım ki senden başkasının önünde secde etmem. Bir insanın yapabileceği dünyada bir başkasına yaptığı zaman belki en zillet verici şey sezdedir. Bak ben onu sadece senin önünde yapıyorum. Halindesiniz ve işte onun eksikliklerden münezzeh olduğunu, çok yüce olduğunu tekrarlıyorsunuz. Bu arada da ne yapıyorsunuz? Bu arada da Allah azze ve celle'ye dua ediyorsunuz. Neredeyse duanın yerine gelebilmesi için birçok şart, birçok etken zaten yerine gelmiştir. Bundan dolayı Peygamber Aleyhissalatu vesselam ruku ve secdede Kur'an okunmaması gerektiğini, bundan ne yolunduğunu, bunun yerine dua yapılması gerektiğini, kişinin Rabbine en yakın olduğu anın secda olduğunu ve kişinin bu anda duayı çoğaltmasını bizden ne yapıyor? Duayı çoğaltmasını Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizden istiyor. Yine duanın kabul olmasına etken olan e, veya kabul olmasına etkenlerden bir tanesi de kişinin dua yaparken, duaya başlarken Allah'ı övmesi, güzel isimlerini zikretmesi, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam getirmesi. Şimdi bunun en güzel örneği nedir? Mesela Fatiha bizimle Allah azze ve celle arasında peygamber diyor ya Allah kutsi hadiste ben Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Şimdi bir Allah'a ait olan kısmı var Fatiha'nın. Bir de bize ait olan kısım. Bize ait olan kısmı nereden başlıyor? Allah'tan istemeye başladığımız yerde. Sadece sana ibadet eder, senden yardım dileriz diye. Ondan sonra ne diyoruz işte? Bizi işte doğru yola ulaştır, doğru yola ilet diyoruz. Şimdi bak, kendi kısmımıza geçmeden önce Allah bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerinin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Önce Allah'a bir hamd ediyorsun. Ona bütün vermiş olduğu nimetlere, genel bildiğin bilmediğin nimetlere karşı övgünü, onun övgüye layık olduğunu belirtiyorsun. Sonra onun kainatta en çok tezahür eden iki sıfatını zikrediyorsun. Errahman errahim. Allahuze vecelle'nin nelerini zikretmek, Allahuze vecelle'nin e, güzel isimlerini zikretmek ve biliyorsunuz Rahman ve Rahim eee Azam'dandır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hani diyor işte İsme Azam öyle bir duadır ki istenildiği zaman mutlaka Allah'ın icabet ettiği dua. Bu da nedir mesela? Allah Rahman Rahim Hay Bir de Kayyum. Bu beş tanesi nedir? Bir rivayette ismi, e, ismi Azam'dır, başka rivayetler de var. İsmi Azam olduğuna dair bazı e, duaların işte Allah'ım e, entel ahadus samet, işte sen teksin, işte sen sametsin, doğurmadın, doğurulmadın diye devam eden duaya da yine Peygamberimiz şey diyor, is, e, İsmi Azam diyor. Böyle bir duayla kişinin Allah'a, ondan sonra Allah bize istemeyi öğretiyor. Yani önce onun din gününün sahibi olduğunu da zikrediyorsun, daha sonra en çok hoşuna giden şeyi zikrediyorsun. Hani seni onun için yaratmış, en hoşuna giden bütün ibadetlerini ona sarf etmen, en nefret edip buğz de ibadetlerden böyle birini dahi ondan başkasına sarf etmen. Sen de bunu zikrediyorsun. Sadece ve sadece sana ibadet ederim. Ondan sonra hidayeti istiyorsun Allah azze ve celle'den. Allah bize burada duan edebini ne yapıyor? Duan edebini öğretiyor. Aynı şekilde Peygamber Aleyhissalatu vesselam adamın birini kuru kuruya dua ettiğini görüyor. Adam dönüp gittiği zaman Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor "Accele Bu adam ne yaptı? Bu adam acele etti diyor. Sizden biri dua edeceği zaman önce Allah'ı övsün diyor. Ondan sonra bana salat getir önce hamdetsin Allah'a sonra Allah'a ölsün sonra bana salat getirsin diyor daha sonra da istediğini Allah Azze ve Celle'den ne yapsın istediğini Allah Azze ve eden istesin aynı şekilde yine Allah için yani en yüce misal vardır sadece anlaşılsın diye söylüyorum bir e, meleğin yanına gittiğinizi düşünün veya o da bir, birbirinden bir şey isteyeceksiniz İçeriye girer girmez daha içi kapıdan girer girmez bana para ver bana mal ver bana mülk ver ben çok sıkıntıdayım bana yardım et deseniz Böyle bir isteme karşıdakini kızdırmaktan başka bir şeye yaramaz. Öyle değil mi? Bir de bunun yanında girdiğiniz zaman sizin çok cömert olduğunuzu duydum. Siz çok cömertmişsiniz. İşte fakirleri gözetirmişsiniz. Bizim buralarda fakirlik var. Bir de bu uslupla karşıdakinden isteme var. İkisinin arasında ne vardır? İkisinin arasında çok ciddi bir fark vardır. Demek ki <gülüyor> duanın başında ve aynı zamanda sonunda Allah hamdeden. Vahirudavani elhamdülillahi rabbil diyor ya, Davamızın sonu, duamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir diye. Başlarken peygamber ailesine söylesem Allah hamdi, onu övmeyi ve aynı zamanda salat ve selam. Bunun yanında mesela başka şeyler zikredebiliriz. İsmi Azam'dan mutlaka bir duayı ezberleyip manalarını düşünerek zikretmek. Öyle mi? Yani bu bunu Allah işte Allahumme ya hayy ya kayyum diyerekten mesela bunun yanında bunu, yaptı, bunu yaptığımız zaman bir de mesela Allah azze ve celle'nin diğer güzel isimlerini zikretmek. Hani Allah için güzel isimler vardır. Onları bunları yaptıktan sonra bu defa kendi isteğimiz neyse artık Allah'a en razı edecek dualar da demiştik. Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan öğrendiğimiz dualardır. Bunları yaparaktan Allah azze ve celle'den ne yapmak? Allah azze ve celle'den bir şeyler istemek. Ve bu isim ve sıfat içerisinde Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bir isteme metodu var. En çok Kur'an-ı Kerim'de ne geliyor bu konuda? Bilginiz var mı? Rabbena, Allahümme Rabbena. ve Rabbena. Bakın bütün duaların başında genelde Kur'an-ı Kerim'de ve Rabbena geçer. ve Rabbena geçer. Bu şekilde yani Kur'an'ın göstermiş olduğu metedine. İşte Kâle Rabbi mesela hep Rabbim vardır veya Allahümme ve vardır. Böyle o ve peygamberin dualarına da bakın genelde Allahümme ile veya Rabbi ile başlar. Duada bol bol bunu çoğaltmak. Duaların başında Allah ve Rabb isimlerini Allahümme Rabbi diye Allah'a bu şekilde nida etmekte nedir? Bu şekilde nida etmekte veya Ya Rab, Ya Rab diyerekten dua etmekte duanın kabul olmasına mutlaka ne yapacaktır? Etkili olacaktır. Ve bunlardan mesela en önemli olanı yine bunların yanında dua ettiğimiz zaman haramlardan kaçınmak. Yani haramlar duanın kabul olmasına nedir? Haramlar duanın kabul olmasına ciddi manada bir etkendir. Yani dua kabul olmuyorsa eğer bir yerde orada işlenen bir haramın söz konusu olması e, mutlaka vardır. Şimdi e, biliyorsunuz Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize bir adamdan bahsediyor. Yolculuk yapan, ondan sonra saçı başı dağınık olan, elbisesi perişan olan bir adamdan bahsediyor. Şimdi Peygamber Aleyhissalatu Vesselamın böyle bir adam, böyle bir adamın sefere çıktığından bahsediyor. Yani adamın elbisesi perişan, saçı başı dağınık, toz içerisinde tam bir yolcu. Öyle mi? Adam aynı zamanda elini kaldırıp ya Rabb ya Rabb diyor. Tamam mı? Şimdi buradan bir Arap, bir Arap diyor adam. Peygamberimiz diyor ki, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Bu adama nasıl icabet olunsun diyor? Yediği haram, giydiği haram, içtiği haram. Bu adama nasıl icabet olunsun? Bu hadiste aslında çok güzel bir nükte var. Şimdi bak, adam yolcu. Yolcunun seferi makbul. Yolcunun duası makbul olan dualardan bir tanesi. Öyle değil mi? Bir etken yerine gelmiş. İcabet vakitlerinden biri. Yolcu yani duada kabul olmasına etken olanlardan biri insanın aciz ve fakir olması, yolcu aciziyetini ve fakriyetini hepsini ortaya koymuş. O halde zikrediyor Peygamber. Üç, duada ısrarcı olmak. Adam Ya yarab Ya Ya diye ısrar ediyor. Fakat bu adamın duası maalesef ne olmuyor? Fakat bu adamın duası maalesef kabul olmuyor. Bunun sebebi de nedir? فملbesوا haram ve meşrebu haram ve gaziyun haram fe enna yüstecabül <gülüyor> izelik. Yediği haram, giydiği haram, içtiği haram, bu adama haramla gıdalanmış, bu adama diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl icabet olunsun? Yani mümkün olmadığını anlatmaya çalışıyor. İşte belki de bizim ve genel anlamda Müslümanların dualarının kabul olmamasının sebeplerinden bir tanesi de nedir? Bir tanesi de budur. Haramlar noktasında Haramlar noktasında dikkatli olmama, haramlara karşı lakayt olmanın götürülerinden bir tanesi de nedir? Götürülerinden bir tanesi de budur. Yani insanın haram işlediği zaman önemsememesi ne yapıyor? İnsanın duasının kabul olmasına engel oluyor. Şimdi bu anlattıklarımızdan genel olarak bize şöyle bir şey çıktı ortaya, şöyle bir sonuç çıktı ortaya. Dua gördüğünüz gibi fazileti, ehemmiyeti, Allah'ın çağırması, Çağırmakla beraber kabul olması için yollar göstermesi, duanın müminin hayatındaki yerini gösterir. Bir müminin yapmış olduğu duanın miktarı, o müminin akidesiyle orantılıdır. Bir müminin yapmış olduğu duanın miktarı, duarda ısrarcılığı ve duada devamlılığı ve sürekliliği, müminin itikadıyla tam paraleldir. Bir insanın itikadı sağlamlaştıkça, itikadın sağlamlaşması neyden geçer demiştik? Allah'ı tanımaktan geçer. Tanıdıkça itikadınız sağlamlaşır. Tanıdıkça seversiniz, sevdikçe yaklaşırsınız, yaklaştıkça O size yaklaşır. Bu şekilde Allah'a ne yaparsınız? Daha fazla O'na yakın olursunuz. Yakın oldukça itikadınız güzelleşir ve bu da sizin dualarınıza yansır. Yani Allah'ı bu şekilde tanıyan tam bir itikatla Allah'a tam O'nun rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında net ve tam Kur'an'ın istediği şekilde itikat eden bir Müslümanın emin olun adımını attığı yerde Mutlaka ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'den sadece isteyecektir. Ve bu da onun hakkan ve gerçekten silah haline gelecektir. Yani duası onun silahı olacaktır. Sıkıldığında Rabbine münacaat edecektir. İşte kederlendiğinde Rabbine, borçlandığında Rabbine dua edecektir. Sevindiğinde Rabbine, her şeyini Rabbi ile paylaşır hale gelecektir. Bu da ne Bunda olabilmesi için ne gereklidir? Allah'la aradaki bağların ciddi manada kuvvetli olması gereklidir. Aynı zamanda... Mümin'in yapmış olduğu bu dualarda mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabe yanına geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Ebuzer. Hiç kimseden istememek kaydıyla ondan biat alıyor. Hiç kimseyle istememek. Birkaç sahabeden gelen rivayette hatta diyor e, şeyleri yere düşseydi e, mesela işte bineklerindeyken kırbaçları yere düşseydi kimseden istemezlerdi. Hani kendileri alırdı ve biz Resulullah Aleyhissalatu böyle bir söz verdik diye. Resulullah niye bir insandan bunu istesin? Ta ki Allah'la olan bağları ne olsun? Sürekli her şeyinin mümin veya Müslüman kendi sahabesi her şeyini Allah'la paylaşsın. Başkasıyla paylaşmasın. Şöyle bir ümmet düşünün. Yani var olan muvahhidleri düşünün. Her şeylerini Allah'la paylaşan bir neslin yetiştiğini düşünün. Her şeylerini Allah'la paylaşıyorlar. Bu insanlara kim ne yapabilir? Bu insanlara kim ne zarar verebilir? Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey mümkün değildir. Yani her şeyini Allah'la paylaşan bir topluluğa hiçbir şey ne olmaz olmaz. Ve aynı zamanda ee, bir de duada özellikle asrımızda yanlış anlaşılan veyahut da yanlış yorumlanan noktalardan bir tanesi vardır. Mesela bu da nedir? İşte konunun başında da zikretmiş olduğumuz. Cahiliye zanlıyla özellikle avam tabakasından olan insanların İnsanları Allah'a dua yaparken insanları şey yapmalarıdır, e, vesile olarak kılmalarıdır ve bu da e, mesela biliyoruz e, İslam dilinde böyle bir şey yoktur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kimseye böyle bir şey tavsiye etmemiştir. Kendiyle dahi Allah'tan istenilmesini kimseye tavsiye etmemiştir. Bununla ilgili işte birkaç tane getirilen rivayet olsa da işte Abbas'la yapılan istiska duası gibi işte da işte Arabiye Vesselam'ın senin nebinle sana yöneliyorum gibi duası. Tabi bunlara cevap vermenin yeri burası değil. İtikadın konusuna giren meseleler bunlar. Tevessül meselesi dediğimiz mesele veyahut da işte çok salih olduğuna inanılan bir insana Allah'ım işte falan kulunun hatırına bana ver diye yapılan dua vardır. Bu da toplum arasında yaygın olan e, ve İslam'a kesinlikle aykırı olan İslam'da olmayan bilakis İslam'ın nehyettiği çünkü bunlar şirke götüren sebeplerdendir. İslam da şirki ve şirke götüren bütün yolları ne yapar? Şirki ve şirke götüren bütün yolları kapatır. Mesela düşünün, öyle bir adama inanıyorsunuz ki yani onun Allah'ın yanında çok büyük değeri olduğuna inanıyorsunuz. Onun değeriyle Allah'tan istenildiği zaman Allah'ın vereceğine inanıyorsunuz. Zamanla şeytan sağdan ne yapıyor? Yaklaşıyor. Ya bu kadar değerli bir insansa o zaman sen direkt bundan iste. Allah'a değil bu senin ihtiyacını Allah'a götürsün diye İbn-i şeytanın insanı saptırmalarından bir tanesi olarak duada şirkte bunu anlatıyor yani. İnsan ne yapıyor? Böyle itikad ettiği. Mesela diyelim ki işte yine İslam'ın Önünü aldığı ve toplumda ciddi manada yaygın olan. Kabirlerin yanında dua etmek. Zaten kabirdeki şahıstan istemek direk şirktir. Hiçbir şekilde bunun özrü yoktur. Kişiyi dinden çıkarır zaten bu. Bir de bunun yanında, kişinin işte kabirlerin yanında, mesela falan şahsın kabrinin yanında dua etmenin Kişiye fayda sağlayacağı veya falan mekanda dua etmenin kişiye fayda, fayda sağlayacağı düşüncesi. Bu da şeytanın birinci adımıdır. Hani istidraj dediğimiz şeytanın adım adım saptırmasının birinci adımı budur. Şimdi öyle bir kabir düşün, etrafında dua ediyorsunuz. Neye inanıyorsunuz siz? Buraya rahmetin indiğine inanıyorsunuz. Hani burası Allah'ın rahmetinin indiği, meleklerin hazır bulunduğu, duaların Allah'a daha çabuk ulaştığı zamanla ne oluyor? E bura niye mübarek? Bu şahıstan dolayı mübarek. O zaman bu zat daha mübarek. Diyorsunuz. E Allah'a dilek istemektense ben buna söyleyeyim. Bütün şirkin esası budur zaten. Yani şirkin genelde esası şahısların tazim edilmesidir. Duada şirkin de şahısların yani böyle güzel Allah Azze ve Celle'nin talep ettiği ve müminin hayatında bu kadar etkili olan bir meselenin şirke dönüştürülmesinin sebebi nedir? Şeytan nasıl temekkün buluyor bundan? Bu tür anlayışlarla yani bir kere de kimseye gel falan kese dua et demez. Yavaş yavaş, yavaş yavaş istidraç yaparaktan bu şekilde yapıyor. Mesela ben buna bizzat şahit olduğum bir mesele var bu noktada. Muska yaptırıyorlar hocanın bir tanesine. Şimdi zamanla diyelim işte şifa buldu, Allah'tan şifa buldu. Muskayla insan şifa bulmaz da, Allah'la şifa buldu. Şöyle yani bunu bizzat ben şey görmüşüm. Şimdi adam şöyle düşün, şöyle an yansıtıyor bunu. Diyor ki ya muska niye etkili oldu? Muskayı yazandan dolayı. Nokta bir. Adam mukaddes oldu. Falan şeyh yazdı mı Allah'ın izine hiçbir şeyiniz kalmaz. Nokta 1 bir, yani birinci adım. İkinci adım ya bu kadar önemliyse niye yazdırıyoruz ki? Kendisinden direkt talep edelim. Yani direkt hani onu direkt yapalım. Araya yazım koymayalım diye. Veya ziyaretlerle ilgili bu kabirlerle ilgili aynı bir kadının böyle bir mesele anlattığını biliyorum yani. Hani zamanla önce götürdük, şifa buldu. Ondan sonra işte dedik Allah'ım işte onun hatırına Ondan sonra yavaş yavaş anlatıyor ondan istediklerine ve daha çok şifa bulduğuna. 2-3 haftada hemen şifa bulduğuna dair böyle uzunca bir kısa anlatmıştı biri. Şimdi böyle olunca da bu da nedir? İşte Müslüman, muvahhid olan Müslümanın bu tür meseleleri insanlara anlatırken asrımızda yaygın olan şirk çeşitlerinden, tek asrımızda değil, önceki dönemlerin de en belirgin şirklerinden biriydi. Bu şirk ve bu şirke götüren yolları kapatması lazım. Yani Mesela diyelim ki adam bir şey anlatıyor. Misal örnek olarak veriyorum. Ya diyorum muska konusunda eğer ayet yazılırsa selefte iki görüş vardır. Anlatabiliyor muyum? Kime söylüyor bunu? Halktan olan, Kesinlikle bunu idrak edip ayıramayacak, bunu işte kurallaştıramayacak insana söylüyor. Kuralsız, kaydesiz. Bu halka söylenmez. Peygamberimiz yeni taşların ve kabirlerin şirkinden kurtulan insanları kabir ziyadetinden nehyediyor. Daha sonra serbest bırakıyor. Sebep nedir? Şirk olduğundan dolayı değil, şirke götüreceğinden dolayı yasaklıyor. Öyle değil mi? Biz de özellikle yani böyle tebliğciler olaraktan bu ve benzeri meseleleri insanlara anlatırken meseledeki hilaftan ve ihtilaftan ziyade toplumun durumunu ve genel olarak toplumun ne şekilde yaşadığını göz önüne alarak bu şekilde neler yapmak lazımdır? Bu şekilde insanlara olayı. Bu meselede ihtilaf var dedim mi? Adam muska takıyor. Muska'nın sonunda adamı ne yapıyor? Şirke götürüyor. Ondan dolayı ne yapmak lazım? İşte sonra böyle deseniz, racı olan muskanın takılmamasıdır diye. Yani bir ilim talebesiyle konuşmuyorsunuz. Halktan olan bir insanla konuşuyorsunuz. Bu noktaların bu tip meselelerde özellikle gözetilmesi lazımdır. Çünkü bu peygamberimizin davet siyasetindendir. Yani peygamberimiz insanları bu şekilde bu şekilde ne yapardı? Peygamber vesselam insanları bu şekilde davet ederdi. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ <الْعَالَمِن> Dedikten sonra tabi e, dersin başında demiştik bu dersten Allah'ın bizi bereketlendirmesi için en azından her hafta hatırlatacağız demiştik. E, anlattıklarımızı günün bir dakikasına bile olsa koyalım ki, Amelle beraber Allah azze ve celle buna bereket kılsın yani. Biz bir adım gidelim o da bize yaklaşsın. Daha çok bize amele, bizi başarılı kılsın amellerde. Dua noktasında da en azından günde bir saniye bile olsa, bir dakika bile olsa ki en güzelini yapalım, sürekli yapalım. Hiç yapmayacaksak dahi böyle çok basit bir zamanda da olsa bunu ne yapalım? Bunu mutlaka yapalım. Ve ahirudu amana elhamdülillahi rabbil alemin.